Açık Dergi devam ediyor. 48. yayın döneminin ilk günündeyiz. Heyecanımızı paylaştığımız, heyecanımıza heyecan katan daha doğrusu yeni içeriklerimiz, yeni bölümlerimiz. Repedap'i bu hafta boyunca sizleri şaşırtmak amacındayız. Evet, ilk sürpriz Açık Dergi'nin duyacağınız ilk değişikliği de bu dakikalar içerisinde gerçekleşiyor. Halk Takvimi başlıyor. Halk Takvimi yayını sevgili kan Suşarman bizlerle beraber olacak ismini. Bence hatırlayanlarınız çoğunluktadır. Burada muazzam bir Jules Verne serisi. Ya, teşekkür ederim. Gerçekleştirmişti. Hoş geldin. Kansu Hoş bulduk. Özlemiştik evet. Hayırlı olsun hepimize. Atlas sergisinden de biliyor olabilirsiniz. Atlas Daygisi'nin yönetmeni Kansu Şarman. E, Halk Takvimi'nden notlar paylaşacak. Evet Halk Takvimi nedir? Kısaca onun konuşmak istiyoruz. Bir tür girizgah programında ben şimdi Kansu'ya eşlik ediyorum. Normalde bir meteorolog edasıyla hem spekülatif hem de pozitif manada bir meteorolog edasıyla normalde pazartesi akşamında onun sesini tek başına duyacaksınız aslında. Onu da belirteyim. Bir kere daha hoş geldin öncelikle. Evet. Tekrar buradasın. Burada karşılıyoruz seni. Şimdi halk takvimi bizi çok heyecanlandırdı. Dinleyicilerimize demen hemen anlatmak isteriz. Hı hı. Neyi kastediyoruz acaba? Şimdi baştan şeyi söyleyeyim de bir meteorolog değil de bunun bu hava olaylarının kültüre nasıl yansıdığı ile ilgili evet. amatör bir meraklı amatör meraklı hem amatör hem meraklı evet. hem bu konuda oku, okuyup yazmayı seven bir insan olarak buradayım epeydir ilgileniyorum ama hem, bu, bu çok özür dilerim şunu da demek lazım yani amatörlük. Merak meselesi, yani hem açık radyonun da önemli birleşenlerinden bir tanesi, hem de aslında tarih tam da anlatıldığı gibi böyle büyük karakterler tarafından yazılmıyor. Biraz böyle meraklı tiplerin de müdahaleleri pek önemli. Dolayısıyla belki metotolojiyi baştan tanımlayacağız seninle bu da yayında... Ee, i̇nşallah yani enteresan bir bir takım e, olaylar anlatmaya çalışacağım. Şimdi birkaç türlü e, programın akışına katkı verebilecek e, malzeme hazırlamaya çalışıyorum. Hı hı. Bunlardan bir tanesi, zaten programa adını veren halk takvimi, halk meteorolojisi. Aslında daha önce Jülven programı dışında Açık Gaz Tabi Ömer Madra ve Jan Tombil'in mevsim dönüşlerinde birkaç kez konu olup anlatmıştım. Evet. Orada iklim değişikliklerinin mevsim, daha doğrusu mevsimsel değişikliklerin geleneklerden, deneyimlerden hı hı. binlerce yıllık alışkanlıklardan oluşan bir takvime nasıl bilgi kaynağı olarak evet. hizmet ettiğini. Evet. E, zaman zaman e, günlük dilimizde kullandığımız Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır gibi e, atasözlerinin tam da bu kaynaktan beslendiğini evet. e, konuşmuştuk orada da. E, ama şimdi bunu daha haftalık, daha düzenli e, bir rotada yapmaya çalışacağız. Hı hı. O haftanın e, hak takvimine yansıyan hı hı. olaylarını konuşacağız ve onun dışında tabi bazen bu e, hak takvimiyle ilgili dönem sadece bir haftaya değil 15-20 günlük bir döneme tabii. karşılık geldiği zaman e, o zaman tarihten e, yine hak takvimiyle ilgili bir takım olaylar anlatacağız. E, onlarla da sınırlı Kalmayacağız. İşte e, bu konunun Türkiye'de halk kültürünü ne nasıl e, detaylandırıldığı, evet. e, bunlarla ilgili neler yazıldığına ilişkin uzmanları var. E, bir kısmı hayatta değil. E, Hı -hı. E, onların kitaplarından alıntılar yapacağız. Sabrikoz e, hocamız gibi. E, ondan sonra e, Mustafa Duman gibi, Ergün Veren gibi Hı -hı. bu konuda. ...yazıp çizen... ...bilgi üreten... ...araştırmalar yapan insanları da konuk edeceğiz ve... Hı hı. ...o dönemlerle ilgili... ...daha net bilgi... ...almaya çalışacağız. Halk takvimi dediğimiz şey üzerine sormuştun. Evet şunu da altını çizmek isterim aslında. Dedin ya bazen 15-20 günlük e, genişliklerde, 15-20 günlük aralıklarda <gülüyor> olayları telaffuz ediyor ve ona işaret ediyor e, olacağız. Burada aslında şunun altını çizmek istiyorum. Yani hak takvimi deyince 7 günlük haftalara bölünen bir takvim değil. Aslında e, doğayla kültürün İçiçi olduğu, birbirini hı. belirlediği, birbirine farklı biçimler verdiği, belki de modernli de, öncesi bir dünyada olma halinin yansısının evet, peşinde dediğimiz olacağız. dediğimiz şey aslında bir zaman dilimleme şekli tabii evet. ki. Burada bugünkü modern takvimden farklı olarak ve belli bir ölçüye dayanmayan ama artık yıllar içinde oturmuş bir takım coğrafyalara göre hı hı. belirlenen bir... Lugat belki. Lugat'tan bahsediyoruz. Hı -hı. Çok doğru söylüyorsun. Hı -hı. Bu e, sadece Türkiye'ye özgü bir özgü bir şey değil ya da Anadolu coğrafyasına özgü bir tabii şey tabii. değil. Nil'in e, Nil'in akışını ve e, debisinin yüksekliğini Hı -hı. zaman zaman Nil nehrinde ortaya ortaya çıkan taşmaları kendisine hedef alan bir Mısırında bir halk takımı var. Güney Amerika'da keza öyle. Tabii. Avrupa'da Kuzey Avrupa'da. Benzer örnekleri var Orta Asya'da geza öyle hı hı. Bizim halk takvimiz ise e, Tamamen kış şartlarını kendisine Rakip olan rakip olarak Alan diyelim hı hı. E, Bir e, lügat e, Ve diyoruz ki orada işte kışın Şu mevsimde şöyle soğuklar Başlar şöyle fırtına olur, olur Tarım hayvancılık e, Ya da e, Özellikle kırsal alanda Daha geçmiş döneme ...ilişkin yapacağınız ne varsa... ...bu halk takminin size verdiği... ...bir takım... E, ...yaşanmışlıklardan, geleneklerden... ...alışkanlıklardan kaynaklanan... Hı -hı. ...uyarılar var, bunları Hı -hı. dikkate alın. Evet. E, örneğin... E, ...Aralık... ...ayında... E, ...Karakış'ta denilen Erbayin dönemi... Hı -hı. ...başlar ve... ...Erbayin dönemi ne getirir, hangi fırtınaları yapar... ...halk takvimi bu konuda insanları nasıl uyarır... ...bunları tek tek anlatacağız çok programda. Çok güzel, çok güzel. Ee, ya da o dönem içindeki fırtınaların bir takım isimleri var. Hı hı. Bu isimlerin de hikayeleri var. Yine örneğin e, Karakancalos fırtınası. Mesela? Ee, bu ismini Soğuk Cini denilen Karakancalos'tan alıyor... ...ve bu topraklardaki pek çok kültür... ...Karakancalos ismini benimsemiş... Hı hı. Ee, ...soğuk çini ne marifetler yapıyor, neye inanılıyor... ...onunla karşılaşmamak için hangi e, gelenekler, alışkanlıklar evet. oluşmuş... ...bunlarla nasıl e, mücadele ediliyor... E, ...bunu konuşacağız... ...bunların dışında halk kültüründe e, etnografik örneklerle bunları anlatacağız... E, ...ve bu sadece burayla kalmıyor... Hı hı. E, sofra kültürüne, gıda tüketimine de bir takım etkileri var. O mevsimde üretilen ya da yetişen bitkilerin, hı hı. sebzenin, meyvenin e, nelerin daha az, nelerin da, daha bol olduğunu hı hı. E, ya da neleri pişirmenin daha kolaylaştığı da bu e, halk takviminin kapsamı içine giriyor. Bunlardan da bahsedeceğiz. Bir de tabii biraz önce bahsettiğim gibi e, iklim olaylarının atasözlerine Yansıması. Hatta gemici diline yansımaları var Bunlardan örnekler vereceğiz ee, Bu şekilde devam edeceğiz Evet şimdi de Kasım günlerindeyiz Aslında Evet. bu program Tesadüfen 5 Kasım'a denk geldi Ama daha iyi bir zaman sanırım olamazdı Evet ee, Hem şu an kullandığımız manasında Kasım günlerindeyiz Hem de halk takvimine göre Kasım günlerindeyiz evet. Nedir Kasım gün? Ee, halk takvimi yılı ikiye bölüyor ee, Kışa denk, denk gelen bölüm Kasım günleri diye başlıyor ve 6 Mayıs'a kadar e, sürüyor. Evet. E, 6 Mayıs'ta da Hızır günleri başlıyor. Evet. Ve e, isminden de anlaşılacağı gibi 6 Mayıs'ta Hıdrellez'de başlıyor. Bir sonraki Kasım'a kadar devam ediyor. Evet. Fakat Hızır günleri genel olarak Eyyam-ı Bahur denilen e, yazın sıcak günlerini kapsar ve evet. Kasım günleri kadar farklı farklı isimlerle ve hikayelerle e, dolu değil. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi halk takvimi esasen kendisine kışı, kışı merkezi alıyor kesin. ve o konuda uyarma görevini üstleniyor. Ee, Bizde e, önümüzdeki perşembe, aslında tabii bu 7 Kasım, 9 Kasım orada birkaç günlük tabii. oynama oluyor. Bu Bilal. bu kadar kesin tarihli değil. Ama rakamlar genel olarak Hı -hı. bize 8 Kasım'ı vermiş bu konudaki çalışmalar. 8 ee, Kasım'da başlayan e, Kasım günleri e, nin hemen başındayız Şimdi önümüzde e, Pastırma yazı bir Sıcak dönem olacak gibi gözüküyor Evet. Ha, şunu söylemek lazım Bu her zaman e, Her yıl Halk takvimi bize nasıl bir e, Birkaç günlük Hava Hı -hı. raporu Diyelim ya da Hı -hı. iklim tahmini. Gidişatı evet. tahmini veriyorsa O şekilde gerçekleşmiyor Tutmuyor yani bazen, Ama bu, bunlar zaten genel ...verileri hı hı. baz alan bir takvim bu. Ee... Tabii ki. Zaten... ...bunun ta belki takibini de yaparız... Yayında. ...yani pastırma dedik ama... ...mesela ar aralığa biz. geldik... ...henir gelmedi <gülüyor> pastırma yazı... ...diyeceğimiz anlarda evet, olacak belki ki... De bu hiç ...şaşırmayız. Geçen hafta sonu kullandığımız... Mesela, e, ...geçirdiğimiz... E, ...güneşli, günlerdi, hafta güneşli mi? günlerin birkaç gün arda ar arda gelen... ...çok evet. güzel zaman belki de pastırma yazıydı da... ...erken kullandık. İklim değişikliği mesela bu <gülüyor> Palk takvime ne kadar... E, etkili oluyor evet. Buna bakabiliriz evet. Şimdi önümüzde haftaya anlatacağız bunların detaylarını Pastırma hı hı. yazı Böceklerin giz, gizlenmeye başladığı dönem var Ki kışın etkisi, etkisine Delalet ediyor evet. e, Mevsimsel değişikliklerin Tam anlamıyla kendini gösterdiğini Ağaçların kış şartlarına Tamamen kendini uydurduğunu göreceğiz evet. e, Önümüzdeki hafta, haftalarda Bunları açarak konuşacağız Bir de biraz önce söylediğim gibi Son olarak onu da tamamlayayım Lütfen ee, zaman zaman dediğim gibi bir haftanın çok daha ötesine geçen dönemler olacak. Hı hı. Ee, bir önceki hafta konuştuğumuz şeyi tekrar etmemek adına e, o haftanın e, hava olaylarının ya da o dönemin hava olaylarının tarihte karşılığını bulan hikayelere çok değineceğiz. Güzel. Bunu da şöyle ee, ...özetleyeyim. Hı hı. Birkaç ay önce kolektif kitabın çıkardığı Hava Nasıl Tarih yazar diye evet. bir e, kitap var. Hı hı. E, Antik çağdan günümüze iklim değişiklikleri ve meteorolojik olayların tarihi gelişmeleri nasıl etkilediğini... Hı hı. E, ...ve nasıl tetiklediğini veya nasıl tetiklediğini anlatıyor. Evet. O kitabı okudum ve çok ilgimi çekmişti. Hı hı. E, ama kitabın içinde bizim coğrafyamıza dair örnek çok az... Ee, ...zannediyorum bir tek Küçük Buzul Çağı adı verilen... ...1500'lerin evet. ortasıyla 1600'lerin başına denk gelen dönemi aktaran bir evet. bölüm var. Ee, ama Türkiye ile ilgili ya da Anadolu coğrafyasıyla ilgili örnek az olduğu için... ...biz onları da işin içine katarak hı hı. E, bizim bulunduğumuz coğrafyadaki e, olaylardan e, iklim değişiklikleri... Kısa dönemli meteorolojik olaylar, hı hı. tarihi meseleleri, tarihi olayları... ...bir takım anlaşmaları, belki savaşları nasıl etkiledi... Hı hı. ...onlardan hı hı hı. hikayeler anlatacağız. Sadece bununla da kalmayacağız. Çünkü Evliya Çelebi'den, Erem Yaçelebi Kömürciyan'a kadar... ...Tertev, evet. Naili Boratav'ın, Fahrettin Kırzoğlu'nun anlattıklarına kadar... E, ...pek çok not e, alınmış bu konuda. Bir takım kitaplarda yayınlanmış. Onlardan da bahsedeceğiz. İnşallah güzel olur. Gayet güzel olacak bence... Heyecanla bekliyoruz hakikaten. Ee, bu Bilgi Rizgah programında evet. söylediğimiz gibi... <gülüyor> ...en azından perspektifimizi... ...oraya evet. koymuş olduk. Ee, Kasım günlerine girdiğimizi telaffuz ettik. Bakalım bir sonraki programı... henüz konuşmadık seninle ama... ...belki Kasım günlerinden devamlı... ...belki de pastırma yazı... ...artık neler getirir onu sana bırakacağım. Tırnak içinde uzmanı... ...meteoroloji uzmanı sensin bu yayın dönemi açıkta gidi Onu söyleyebiliriz. Ee, meraklısı diyelim. Peki merak Çünkü uzmanlara... E, haksızlık etmek istemem. Gerçekten çok iyi uzmanları var. Onları da konuk edeceğiz program programda. Evet. Bu arada tabii ki yani şeyde söyleyelim. Hava nasıl tarih yazar? E, eserinde bu coğrafyadan pek örnek yok dedik ve buna karşın aslında çok Mevzul miktarda kayıt var evet. e, meteoroloji bağlantılı. Bununla ilişkin çalışmalar da daha önce Türkiye'de yapılmış hali hazırda. Yani sadece not seviyesinde değil aslında daha ileri çalışmalar evet. da var. Daha evet. önce konuştuğumuz için rahatlıkla söylüyorum. Bu çalışmalardan da faydalanınca zaten az sen de söyledin. Kimi konuklarımız da e, olacak bu konuya evet. daha önce kafa yormuş. Evet burada zaten hani yeni bir e, bilgiye de malumat sunmaktan ziyade aslında bir... E, Başka yere işaret ediyor olacak program onu söylemek lazım. Gündelik hayat pratiğimizle ilgili belki unuttuklarımızı ama unutmamamız gerekenleri de bize hatırlatacaktır diye Küçük düşünüyorum. Küçük bir not daha vereyim. Ee, biz aynı zamanda e, konuştuğumuz konuyla ilgili benim bir kısmını bildiğim hı hı. hazırlanan kitap çalışmaları, hı hı. araştırmalar da var. Hı hı, çok güzel. E, zamanı geldikçe onları da paylaşacağız onları da ve onların e, dinleyicilerin onları nasıl bulabileceği hakkında da ipuçları da vereceğiz. Ee, evet. Ve uzmanların bu konudaki çalışmalarından da bilgilendirilmiş olacağız onları. Evet her zaman söylediğimiz gibi e, radyonuz açık kalsın diyelim ki bunların hepsini dinleyebilin. Kansu Çarman çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Halk Takvimi Hazırlayan ve sunan Kansu Sharma. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.